BÖLÜM 51 Allah'ın Rahmetini Ümid Etmek De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey nefislerine uyup da, sınırlarımı aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah, bütün günahlarınızı bağışlar. Şüphesiz ki, o çok bağışlayan, ve çok acıyandır. 39- Zümer 53 Allah'tan gelen gerçekleri, örtbas etmelerinden dolayı, o kâfirleri, nankörlük ettikleri için, böylece cezalandırdık. Biz, bizden gelen gerçekleri, örtbas edenlerden, nankörden başkasını, hiç cezalandırır mıyız? 34- Sebe 17 Bize vahyedilerek bildirildi ki, Allah'ın azabı, peygamberleri yalan sayıp, onlara sırt çevirenlere erişir. 20- Taha 48 Allah, benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır, buyurur. 7- Araf 156 Hadis 413. Übade İbn-i Samit'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'tan başka, gerçek ilah yoktur, yalnızca Allah vardır, ortağı yoktur. Muhammed, Allah'ın kulu ve Rasûlüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisi, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından verilen bir ruh olduğunu, cennetin ve cehennemin hak olduğunu tanır ve gerçektir diyerek şehadet ederse, hangi amel üzerinde olursa olsun, Allah mutlaka onu cennete koyar. Müslim'in başka bir rivayetinde, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın rasulüdür diye şahadet eden kimseye Allah cehennemi haram kılar. Hadis 414 Ebu zerden Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Kim bir hayır ve iyilik işlerse, ona on kat sevap vardır. Veya daha da arttırırım. Kim bir kötülük ve günah işlerse, onun da karşılığı kendisi kadardır. Artmaz ya da tamamen bağışlarım. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana, ben bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene, Ben koşarak gelirim. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla, Yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelirse, Ben de onun günahları kadar bağışlamayla karşılarım. Hadis 415 Câbir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, Şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi geldi ve Ey Allah'ın Rasûlü! Cennete veya cehenneme girmeyi gerektiren haller nelerdir? Diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a ortak koşmadan ölen cennete girer. Allah'a ortak koşarak ölen de cehennemi boylar buyurdular. Hadis 416 Enes'ten Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesine bindirdiği Muaz'a bir yolculukta üç sefer Ya Muaz diye seslendi. O da her defasında buyur emret ey Allah'ın Rasûlü diye cevap vermişti. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna samimi olarak şehadet ederse Allah ona cehennemi haram eder buyurmuştur. Muaz bu müjdeyi Müslümanlara haber vereyim de sevinsinler mi ey Allah'ın Resulü diye izin istemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de belki onlar buna güvenirler ve yararlı işler yapmaz olurlar buyurmuştur. Muaz böyle bir bilgiyi gizlemiş olmak günahından kurtulmak için ölürken haber vermiştir. Hadis 417 Ebu Hureyre yahut Ebu Said el Hudri'den Allah onlardan razı olsun, rivayet olunmuştur. Tebük gazvesinde, halk, şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldıklarında, Sahabeler, ey Allah'ın Rasûlü, izin verseniz de, develerimizi kesip yesek ve iç yağ elde etsek, dediler. Peygamberimiz, olur. Öyle yapın, dedi. Derken, Ömer, Allah ondan razı olsun, geldi ve, Ey Allah'ın Rasûlü! Develeri kesmelerine izin verirsen, orduda binek azalır. Fakat, ellerindeki azıkları getirmelerini ve onlar üzerine bereketlenmesi için dua etseniz, daha uygun olur. Ve Allah da böylece bereket ihsan eder. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peki, öyle yapalım, buyurdular. Deriden bir sergi serilerek, herkeste mevcud olan erzakın getirilmesini emretti. Askerlerden, kimi bir avuç darı, kimisi bir avuç hurma, kimi de ekmek parçaları getirdi. Sergi üzerinde, gerçekten pek az bir şey toplandı. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, bereket vermesi için Allah'a dua etti ve sonra buradan alıp kaplarınızı doldurunuz buyurdu. Tüm askerler kaplarını doldurdular. Doldurulmadık bir kap bırakmadılar. Sonra da doyuncaya kadar yediler, yine de arttı. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve benim Allah'ın rasulü olduğuma şahadet ederim ki, Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine şüphesiz inanmış olarak Allah'a kavuşmayan kimse, cennete girmekten mutlaka alıkonulur. Hadis Hadis 418 Bedir gazasına katılan sahabilerden, İtban İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben, kavmim, beni Salim'e namaz kıldırırdım. Benim evimle onlar arasında bir vadi bulunuyordu. Yağmur yağdığı zaman, mescide gitmek benim için zorlaşıyordu. Bu yüzden, Rasulullah, sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve şöyle dedim. Ey Allah'ın Rasulü, Gözlerim zayıfladı. Yağmurlar yağınca, dere sularla doluyor ve mescit tarafına geçmem zor oluyor. Bundan dolayı evime teşrif edip, bir tarafında namaz kılsanız da, ben de orayı namazgah edinsem dedi. Rasulullah da bunu inşallah yaparım, buyurdu. Ertesi sabah, güneşin yükseldiği bir vakitte, Ebu Bekir'le birlikte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana geldi. İzin istedi. İzin verdim, içeri girdi. Daha oturmadan, evinin neresinde namaz kılmamı istersin, buyurdu. Namaz kılmasını istediğim yeri gösterdim. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem orada tekbir alıp namaza durdu. Biz de arkasında saf olup iki rekat namaz kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem için hazırlanmış iç yağıyla pişirilen un çorbasını hazireyi yemesi için alıkoyduk. Mahalle halkı peygamberin bizim eve geldiğini haber almalarıyla, Evde epeyce insan toplanmıştı. İçlerinden biri Malik İbn Duhşum ne yaptı? Onu göremiyorum diye sordu. Bir başkası da o Allah ve Rasulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Bunu duyan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme. Görmüyor musun? O Allah'ın rızasını dileyerek la ilahe illallah diyor buyurdu. O adam Allah ve Rasulü daha iyi bilir. Fakat ben Allah'a yemin olsun ki Mali'in münafıkları sevdiğini ve onlarla konuştuğunu görüyorum." dedi. Rasulullah da bunun üzerine şöyle buyurdu. Allah'ın rızasını gözeterek "La ilahe illallah" diyen kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır. Hadis 419 Ömer İbnül hattab Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, esirler arasında, çocuğundan ayrılan bir kadın gördü. Kadın, çocuğuna hasretinden dolayı, rast geldiği her çocuğu kucağına alıyor ve emziriyordu. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem çevresindekilere hiç bu kadın çocuğunu ateşe atar mı diye sordu. Onlar asla atmaz cevabını verdiler. Bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem o halde biliniz ki Allah'ın kullarına merhamet ve acıması bu kadının çocuğuna merhametinden çok daha fazladır buyurdu. Hadis. 420 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah tüm varlıkları yarattığı zaman arşın üstünde bulunan kendi katındaki bir kitaba rahmetim gazabıma galip gelir diye yazmıştır. Bir değişik rivayette, Rahmetim gazabıma galip oldu, üstün geldi şeklindedir. Başka bir rivayette, Rahmetim gazabımı geçmiştir şeklindedir. Hadis 421 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah. Sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah, rahmetini yüz parçaya ayırmıştır. Doksan dokuz parçasını kendi katında alıkoymuş, birini yeryüzüne indirmiştir. İşte yeryüzünde varlıklar, bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acır ve şefkatli davranırlar. Hatta hayvanlar bile bu merhamet yüzünden yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırır. Bir başka rivayette şöyle buyrulur. Allah'ın yüz rahmeti vardır. Birini cinlerin, insanların ve hayvanların ve böceklerin arasına indirmiştir. Onlar bu bir dilim rahmet sebebiyle birbirlerini sever, ve birbirlerine acırlar. Vahşi hayvanlar bu sebeple yavrusuna şefkat gösterir. Rahmetinin 99 parçasını da ahirette kullarına rahmet etmek için kıyamete bırakmıştır. Yine Müslim'in Selman-ı Farisi'den rivayetine göre Rasulullah şöyle buyurmuştur: Allah'ın yüz rahmeti vardır. Bu rahmetten bir tanesi sebebiyle varlıklar birbirlerine şefkat ve merhamet gösterirler. Diğer doksan dokuzu ise kıyamet günü için bekletilmektedir. Yine Müslim'in başka rivayetinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah, yerleri ve gökleri yarattığı gün, Yüz rahmetle yaratmıştır. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak büyüklüktedir. Bunlardan sadece birini yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu yüzden şefkat gösterir. Vahşi hayvanlar ve kuşlar da bundan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Kıyamet günü olunca Allah 99'u bu bir rahmetle yüze tamamlar ve kulları için kullanır. Hadis 422. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan naklederek şöyle buyurmuştur: Kul bir günah işledi de Allah'ım, benim günahımı bağışla, dedi mi? Allah, kulum bir günah işledi ve günahını bağışlayacak ve bu yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu bildi, der. Sonra kul, tekrar günah işledi de, Rabbim, günahımı bağışla, dedi mi? Allah, kulum bir günah işledi ve günahını bağışlayacak, ve bu yüzden kendisini sorgulayıp azap edecek bir Rabbi olduğunu bildi der. Sonra kul tekrar günah işleyip de "Günahımı bağışla." dedi mi? Allah, "Kulum bir günah işledi, günahları affeden ve günahıyla sorguya çeken bir Rabbi olduğunu bildi. Muhakkak ben bu kulumu bağışladım." O halde böyle dilediği kadar yapsın buyurur. Hadis 423. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki siz hiç günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yok eder yerinize günah işleyip Allah'tan bağışlanma dileyecek bir toplum getirir de onları bağışlardı. Hadis 424. Ebu Eyyub Halit İbn Zeyt Allah ondan razı olsun ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Eğer siz günah işlemeseydiniz Allah, günah işleyen bir toplum yaratır, onlar günahlarından dolayı bağışlanma dilerler de, Allah onları bağışlardı. Hadis 425 Yine Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Aramızda Ebu Bekir, Ömer ve birkaç kişi bulunduğu halde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oturuyorduk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince, bir şey olur endişesiyle telaşa düştük. Telaşlananların ilki bendim. Kalkıp onu aramaya başladım. Nihayet, ensardan birinin bahçesine geldim. Hadisi uzunca anlatan Ebu Hureyre sonucu şöyle bağladı. Rasulullah bana şöyle dedi: Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka gerçek kalbiyle samimi bir biçimde şahadet getiren kime rastlarsan onu cennetle müjdele. Hadis 426. Abdullah İbn Amr İbn El-As'tan Allah onlardan razı olsun. Aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Ey Rabbim, bu tapınılan nesneler gerçekten insanlardan pek çoğunu yoldan çıkardı. Onun için her kim bana uyar ve bana katılırsa" O bendendir. Bana baş kaldırana gelince şüphesiz sen çok acıyan ve gerçek bağışlayansın. 14 İbrahim 36. Ayetini okudu ve İsa aleyhisselamın şayet onları azaba çarptırırsan şüphesiz onlar senin kullarındır ve eğer onları bağışlarsan Doğrusu sen, çok güçlü ve üstün olansın. Yaptığın şeyleri yerince yapansın. 5- Maide 118 Ayetini okudu, ellerini kaldırarak, Allah'ım, ümmetim, ümmetim diye dua etti ve ağladı. Bunun üzerine Allah, Ey Cebrail! Rabbin her şeyi daha iyi bilir ya, git, Muhammed'e niçin ağladığını sor, buyurdu. Cebrail gelerek sordu. O da, ümmeti için duyduğu endişeden dolayı ağladığını söyledi. Zaten Allah, her şeyi en iyi bilendir. Cebrail'in dönüp haber vermesi üzerine, Allah, ey Cebrail! Muhammed'e git ve ona şu sözümü ilet, buyurdu. Ümmetin konusunda seni razı edeceğiz ve üzmeyeceğiz. Hadis 427. Muaz İbni Cebel, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün merkep üzerinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi, Ya Muas! Allah'ın kullar üzerinde ve kulların da Allah üzerindeki ne hakkı vardır bilir misin? buyurdu. Ben, Allah ve Rasulü daha iyi bilir deyince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların sadece Allah'a kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, kendisine hiçbir şeyi ortak tutmayanlara azâb etmemesidir, buyurdu. Ben hemen, ey Allah'ın Rasûlü, bunu insanlara müjdeleyeyim mi? dedim. Müjdeleme! Onlar buna güvenirler de, kulluğu ihmal ederler.'' buyurdu. Hadis 428 Bera İbni Azib'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, kabirde sorguya çekildiği zaman, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet eder. İşte bu şehadet Kur'an-ı Kerim'deki Allah sağlam sözle iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sapasağlam ve dosdoğru kelime-i tevhid sözüyle sağlamlaştırır. Zalimleri ise sapıklık içinde bırakır ve Allah dilediğini yapar. 14 İbrahim 27. Ayetinin delalet ettiği manadır. Hadis 429. Enes'ten Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kafir bu dünyada bir iyilik yaptığı zaman onun karşılığında bu dünyada nimetlerden yedirilir. Mü'mine gelince, Allah, onun iyiliklerinin sevabını, ahiret için biriktirir. Yaptığı kulluğa göre de, bu dünyada ona rızık verir. Diğer bir rivayette şöyle buyurulmuştur: Şüphesiz ki Allah, hiçbir mü'minin işlediği iyiliği karşılıksız bırakmaz. Mü'min, yaptığı iyilik sebebiyle hem bu dünyada hem de ahirette mükafatlandırılır. Kâfire gelince dünyada yaptığı iyilikler karşılığında kendisine rızık verilir. Ahirete vardığında kendisine verilecek bir mükafat olmaz. Hadis 430. Cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Beş vakit namazın benzeri sizden birinizin kapısı önünde akmakta olan ve her gün beş kere içine girip yıkandığı suyu bol ırmak gibidir." Hadis 431. İbni Abbas Allah onlardan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle derken işittim, demiştir. Hangi Müslümanın cenazesinde, Allah'a şirk koşmamış, 40 kişi hazır bulunur, cenaze namazını kılarsa, Allah, onların o ölü hakkındaki şefaatlerini mutlaka kabul eder. Hadis 432 İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Bir defasında kırk kadar kişi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir çadır içerisindeydik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize cennetliklerin dörtte biri olmaya razı mısınız diye sordu. Evet dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer cennetliklerin üçte biri olmaya razı mısınız diye sordu. Biz yine evet dedik. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben sizin cennetliklerin yarısı olacağınızı umarım. Çünkü cennete Müslüman olmayan kimse giremez buki siz diğer müşrik millet ve toplumlara nispetle siyah öküzün derisindeki beyaz kıl veya beyaz öküzün üzerindeki siyah beneye benzersiniz Hadis 433 Ebu Musa el eşariiden Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kıyamet günü, Allah, her Müslümana, bir Yahudi veya Hristiyan verilir ve bu, senin yerine cehenneme atılacak, senin ateşten kurtuluş fidyan olacaktır. Müslümin değişik bir rivayetinde, kıyamet günü bazı Müslümanlar, dağlar kadar günahlarla gelir, Allah da onları affeder, buyurdu. Hadis 434. İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim, demiştir. Kıyamet günü mümin Allah'a o kadar yaklaşır ki Allah onu tüm insanlardan rahmetiyle gizler de günahlarını ikrar ettirir ve şöyle buyurur: filan günahını hatırlıyor musun falan günahını biliyor musun kul da biliyorum ya rabbi der bunun üzerine Allah ben bu günahlarını dünyada örtüp gizlemiştim bugün de hepsini bağışlıyorum buyurur ve o kimseye iyiliklerinin kaydedildiği defter eline verilir hadis 435 İbn Mesut, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Bir adam bir kadını öpmüş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah gündüzün başında ve sonunda, bir de gecenin erken saatlerinde namaz kılmaya devamlı ve duyarlı ol. Çünkü iyilikler kötülüklerini giderir. Allah'ı hatırında tutanlar için bir hatırlatmadır bu. 11 Hud 114 ayetini indirdi. O kimse ey Allah'ın Rasulü, bu hüküm bana mı aittir dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bütün ümmetime aittir buyurdu. Hadis 436 Enes Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ey Allah'ın Rasulu, ben cezayı gerektiren bir iş işledim, beni cezalandır, dedi. Vakit namaz vaktiydi. O şahıs Rasulullahla birlikte namaz kıldıktan sonra yine ey Allah'ın Rasulu cezalandırılması gereken bir iş yaptım. Beni cezalandır, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen bizimle birlikte şimdi namaz kılmadın mı, buyurdu. Adam, evet deyince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse affedildin, buyurdu. Hadis 437 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden yine bir şey içtikten sonra hamd etmesinden razı olur Hadis 438 Ebu Musa'dan Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah, gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için, gece ellerini açık tutar. Gece günah işleyen kimsenin tövbesini kabul için, gündüz ellerini açık tutar. Bu iş, güneş batıdan doğuncaya kadar, yani, kıyamete kadar böylece devam eder. Hadis 439. Ebu Necih Amr İbni Abese Es-Rülemi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ben cahiliye dönemindeyken insanların sapıklıkta olduklarını ve Allah'ın katında faydalı bir amel üzerinde olmadıklarını zannediyordum. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu arada Mekkeli bir şahsın, önemli haberler verdiğini duydum. Hayvanıma binerek, onun yanına geldim. Bir de ne göreyim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cüretkar kavminden gizlenmiş, faaliyetini gizli yürütüyor. Onunla gizli görüşmenin yollarını aradım. Mekke'de kendisine ulaştım ve ''Sen kimsin?'' dedim. ''Ben peygamberim.'' Cevabını verdi. ''Peygamber ne demektir?'' deyince ''Beni Allah gönderdi.'' dedi. ''Seni ne ile gönderdi?'' deyince ''Hısım ve akrabayı gözetip kollamak, putları kırmak, Allah'ın tek olduğunu kabul edip, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak vazifesiyle gönderdi, buyurdu. Sana bu işte yardımı olan kimler vardır, dedim. Hür bir erkek ve bir köle cevabını verdi. O gün yanında Bilal ve ebubekir Bekir bulunuyordu. Sana ben de uyup, yardım için yanında kalmak istiyorum, senin bu işe, bugün için gücün yetmez. Benim halimi ve ortalığın durumunu görmüyor musun? Şimdi sen kavmine dön. Ne zaman benim İslamiyeti açıkça yaymaya başladığımı duyarsan, o zaman yanıma gel, buyurdu. Ben ailemin yanına döndüm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicret etti. Ben, ailemin yanında kalıp, onun haberlerini elde etmeye gayret ediyordum. Medine'den gelenleri soruyordum. Derken, Medine'lilerden birkaç kişi geldi. Onlara, Medine'ye gelen zat ne yaptı diye sordum. Halk ona koşuyor. Kavmi onu öldürmek istemiş, başaramamış, dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip, Peygamberin yanına girdim ve, Ey Allah'ın Rasûlü! Beni tanıdınız mı? dedim. Evet. Mekke'de sen benimle buluşmuştun, dedi. Ben de, Ya Rasûlallah! Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret. Bana namazdan haber ver, dedim. Sabah namazını kıl. Sonra güneş, bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş, Şeytanın başı ucundan doğar. O sıralarda, Şeytan ve yandaşları, Hareket etmeye başlarlar. Kâfirler de o vakit, Ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi, Azalıp bitinceye kadar, nafile namaz kıl. Çünkü namaza, Melekler şahid olur. Allah'ın iyi kulları da hazır olurlar. Sonra namaza ara ver. Çünkü o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi döndüğü zaman, öğle namazını kıl. Çünkü namaza melekler şahid olur. Allah'ın iyi kulları da hazır olurlar. İkindiye kadar nafile kılabilirsin. İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar namaza ara ver. Çünkü güneş şeytanın başı hizasından batar. O sıralarda şeytan ve yandaşları hareket etmeye başlarlar. Kafirler de o zaman güneşe secde ederler. buyurdu. Ben ey Allah'ın nebisi bana abdestten haber ver dedim. Şöyle buyurdu. Sizden biriniz abdest suyuna yaklaşır. Ağzına burnuna su verip burnunu temizlerse muhakkak ağzının, yüzünün ve burnunun günahları su ile birlikte dökülür gider. Allah'ın emrettiği şekilde yüzünü yıkarsa Yüzünün günahları, sakalının uçlarından akar gider. Sonra ellerini dirseklerine kadar yıkayınca, parmak uçlarından da ellerinin günahları, akan su ile beraber dökülür gider. Başını mesettiği zaman, başının günahları, saçlarının uçlarından dökülen su ile dökülür gider ayaklarını topuklarına kadar yıkayınca da, parmaklarının uçlarından, ayaklarının günahları, akan su ile birlikte akıp gider. Böyle abdest alan şahıs, kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder, onu layık olduğu sıfatlarla anar, kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından sıyrılıp tertemiz günahsız olur. Ravi Amr İbne Abese, bu hadisi Ebu İmame'ye haber vermiş. Ebu İmame de aynı yerde bir adama bu kadar büyük bir sevabın verilmesine dikkat et. Hadisi naklederken hata etmiş olmayasın. Bunun üzerine Amr Ey Ebu İmame yaşım ilerledi kemiklerim zayıfladı ecelim de yaklaştı Allah ve Rasulü adına yalan söylemek mecburiyetinde değilim Eğer bu hadisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir iki üç Hatta yedi defa duymuş olsaydım asla rivayet etmezdim Fakat bu hadisi ben Rasulullah'tan bundan da fazla duymuş bulunmaktayım." demiştir. Hadis 440. Ebu Musa el-Eş'ariden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir ümmete rahmetle muamele etmek isterse o milletin peygamberini, onlardan önce vefat ettirir. Peygamberlerini ahirette onlara önder ve kılavuz yapar. Bir milleti de helak etmek isterse, onlara azap gönderip, canlarını alır ve peygamberlerini hayatta bırakır. Onun gözü önünde onları mahveder. Peygamberi yalanlayıp, emrine karşı gelmeleri yüzünden onları helak ederek peygamberlerini de memnun ve teselli eder. Bölüm 52. Allah'tan rahmetini ümid etmek. Allah salih kuldan bahsederek "Ben işimi ve durumumu Allah'a bırakıyorum. Muhakkak ki Allah kullarının her halini görür." İman eden o adamı, Allah, kavminin kurduğu tüm tuzaklardan korudu. 40. Mü'min 44-45 Hadis 441 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah, ben kulumun beni zannedip bildiği gibiyim. Beni hatırladığı yerde, ben daima onunla beraberim. Rahmet ve yardımım onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tevbesinden dolayı, Allah'ın hoşnutluğu, sizden birinizin, Issız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bundan dolayı Allah şöyle buyurmuştur. Bana bir karış yaklaşana, ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana, bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene, ben koşarak gelirim. Hadis 442 Cabir ibni Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle demiştir vefatından üç gün önce Raulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim her biriniz ölürken Allah'ın bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğunu hüsünü zannederek yani güzel duygu ve beklentiler içinde olarak ölsün. Hadis 443. Enes Allah ondan razı olsun. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim." dedi. Allah buyuruyor ki: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip Affedilmeni umduğun sürece sende bulunan günahlar ne kadar çok olursa olsun seni bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak seviyeye ulaşsa benden bağışlanmanı istersen seni affedip bağışlarım ey Adem oğlu. Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış olduğun halde huzuruma gelirsen ben de seni yeryüzü dolusu bağışlamayla karşılarım. Bölüm 53. Korku ile ümit arasında yaşamak. Allah'ın önceden kestirilemeyen kurduğu ince tertip ve düzeninden kim kendini güvenlik içinde görebilir? Fakat, büyük zararı göze alanlardan başka hiçbir kimse, bu tür tertip ve düzenden, kendini güvenlik içinde göremez. 7- A'raf 99 Ancak kâfirler topluluğundan başkası, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden toplumlar, onun rahmetinden ümitlerini keserler. 12 Yusuf 87. Bazı yüzlerin mutluluktan parladığı, bazı yüzlerin de ızdıra bile karardığı o hesap gününü düşünün. 3 Ali İmran 106. Doğrusu Rabb'in cezayı çabuk verendir aynı zamanda da çok acıyan ve bağışlayandır 7 Araf 167 Gerçekten hayırlı ve iyi olanlar imanlarında sadık ve samimi olup doğru dürüst işler işleyenler nimet cennetlerindedirler Kâfirler ve günahlara dadananlarsa, yakıcı bir ateş içindedirler. 82. İnfitar 13-14 Artık, o zaman, iyiliklerinin tartısı ağır basan, kendisini mutlu bir hayatın içinde bulacak, kimin de iyiliklerinin tartısı hafif gelirse, onun ana kucağı gibi sığınacağı yeri, ana yurdu cehennem uçurumu olacaktır. 101 Karia 6 9 Hadis 444 Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin kimse Allah'ın azabının Şiddet ve derecesini bilseydi cennet ümidine kapılmazdı. Kafir de Allah katındaki rahmetin çokluğunu kavrayabilseydi onun cennetinden asla ümit kesmezdi. Hadis 445. Ebu Said el Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölü tabuta konup da insanlar veya erkekler onu yüklendiği zaman cenaze iyi bir kişi ise gideceğim yere beni hemen ulaştırın, hemen ulaştırın der. Ölen kimse iyi bir kimse değilse eyvah nereye götürüyorsunuz beni diye bir çığlık atar. Onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, bayılıp düşerdi. Hadis 446 Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Cennet size, ayakkabınızın bağından daha yakındır cehennem de böyledir bölüm 54 dini heyecan ve ahiret endişesinden dolayı ağlamak ve ağlamanın değeri işte böyle deyip ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar da Kur'an'ı dinleyişleri onların gönül alçaklığını ve İtaatlerini arttırır. 17- İsra 109 Siz bu Kur'anı ve haberlerini mi tuhaf buluyorsunuz? Ağlayacağınız yere gülüyorsunuz. 53- Necm 59-60 Hadis 447 Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, Şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku buyurdu ben ey Allah'ın rassulü Kur'an sana indirilmişken ben mi sana Kur'an okuyacağım dedim O da ben Kur'an'ı başkalarından dinlemeyi severim buyurması üzerine Nisa suresini okumaya başladım. Öyleyse hesap günü, her topluluk içinden şahitler getireceğimiz ve seni de onlara şahit tutacağımız zaman, 4 Nisa 41, anlamındaki ayete geldiğimde, şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Bir de baktım, gözlerinden yaşlar akıyordu. Hadis 448 Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Daha önce bir benzerini asla duymadığım, pek etkili bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, mutlaka, Az güler, çok ağlardınız. Enes diyor ki, bunun üzerine peygamberin ashabı ellerini yüzlerine kapatarak hıçkıra hıçkıra ağlamışlardı. Hadis 449 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu: Allah'ın büyüklüğüne saygı ve azabından korkusuyla göz döken kişi, salmış süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez. Allah yolunda cihad ederken oluşan tozla cehennem dumanı asla birleşmez. Hadis 450. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah yedi insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. 1- Adaletli devlet başkanı 2- Allah'a ibadet ve itaat ederek yetişen genç. Üç, kalbi mescitlere bağlı kimse. Dört, Allah için birbirlerini sevip, bu uğurda bir araya gelip ayrılan kişiler. Beş, makam ve güzellik sahibi bir kadının zina çağrısını, ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden kimse. Altı, sağ elinin verdiğini, sol eli bilemeyecek kadar gizli sadaka veren kimse. Yedi, kendi başına kaldığında, Allah'ı anarak gözyaşı akıtan kimse. Hadis 451 Abdullah İbni Şıhhir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yanına gelmiştim. Namaz kılıyordu. Ağlamaktan dolayı, kaynayan tencerenin çıkardığı ses gibi, içinden sesler geliyordu. Hadis 452 Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey ibn Ka'be Allah ondan razı olsun hitaben şöyle buyurmuştur Allah lem lezine keferu suresini sana okumamı bana emretti Übey ibn Ka'be Allah benim ismimi andı mı dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Evet buyurdu. Übey duygulanarak ağladı. Müslimin başka bir rivayetinde Übey ağlamaya başladı ifadesi geçmektedir. Hadis 453. Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Ebu Bekir, Ömer'e Allah onlardan razı olsun. Ümmü Eymen'e Allah ondan razı olsun. Gidelim. Rasulullah'ın ziyaret ettiği gibi biz de onu ziyaret edelim." dedi. İkisi beraber oraya geldiklerinde Ümmü Eymen ağladı. Onlar da "Niçin ağlıyorsun? Allah katındaki nimetin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? dediler. Ümmü Eymen de, ben Rasulullah vefat etti diye ağlamıyorum. Allah katındaki nimetlerin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında daha hayırlı olduğunu biliyorum. Fakat ben, vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum deyince, Ebu Bekir ve Ömer de, Allah onlardan razı olsun, duygulandılar ve hep birlikte ağlamaya başladılar. Hadis 454 Abdullah İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Hastalığı ağırlaşınca, kendisine kimin namaz kıldırmasını istediği soruldu. O da, Ebu Bekir'e uğrayınız. insanlara namazı kıldırsın, buyurdu. Bunun üzerine, Âişe, Allah ondan razı olsun, Ebu Bekir yufka yüreklidir. Kur'an okurken kendisini tutamaz, ağlar. Başkasına emretseniz de, o kıldırsa, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebû Bekir'e uğrayınız. Namazı o kıldırsın, buyurdu. Mü'minlerin annesi, Âişe'den, Allah ondan razı olsun, gelen bir rivayette, şöyle buyurmuştur. Ebubekir Bekir yerine geçip namaz kıldırırsa, arkasındaki insanlar ağlamasından bir şey duymaz dedim. Hadis 455. İbrahim İbni Abdurrahman İbne Avtan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre oruçlu olduğu bir gün Abdurrahman İbne Avf'ın önüne bir yemek sofrası getirildi. Sofraya bakıp Şunları Söyledi. Mus'ab İbni Umeyr, Uhud Savaşı'nda şehit Edildi. O Benden Daha Hayırlı Bir Kul idi. Ama Kefen Olarak, Bir Kaftandan Başka Bir Şeyi Yoktu. Onunla Başı Örtülse, Ayakları, Ayakları Örtülse, Başı Açıkta Kalıyordu. Sonraları Bize, Dünyalık Her şey. Bol bol verildi de, böyle sofralar hazırlanır oldu. İyiliklerimizin karşılığının da, bu dünyada peşin verilmiş olmasından korkup, endişeleniyorum dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği bırakıp, iftar bile etmedi. Hadis 456 Ebu İmame Suday İbni Aclan El-Bahili'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah katında, iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Bir, Allah korkusuyla akıtılan gözyaşı damlası ve iki, Allah yolunda dökülen kan damlası. İki iz ise, bir, Allah yolunda çarpışırken alınan yara izi, iki, Allah'ın emrettiği farzlardan birini yerine getirirken, meydana gelen izler. İrbat, İbn-i Sariyete'den, Allah ondan razı olsun, gelen hadiste şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Bu konuda pek çok hadis bulunmakta olup ayrıca Tirmizi Fezailü'l Cihad 12'de iki göze cehennem ateşi dokunmaz. 1 Allah'ın büyüklüğünü düşünerek ağlayan göz, 2 Allah yolunda